Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrüsü Modern Sabahlar devam ediyor. Radyolarının başındakilere günaydın diyelim. Fahir ve Oktay'a da merhaba diyelim. Hoş geldiniz efendim stüdyolarımıza. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Günaydın. Günaydın. Hoş bulduk efendim. İyi günler. Günaydın. Ben şarkının aynısını yapıyordum tam o sırada canlı yayına çıkmıştım. Hiç başka bir onun aynısına benziyordum. Yok ya, iyiydi yani bir, çünkü sola bir çalışması olduğu için bizden bağımsız. Sonuçta senin duymadığın bir enstrümanı yapıyoruz. Yani, Ege biraz ona bozuldu yani. Bağımsız sen bir yekten bir ile gelince hemen yani. bozuluyor. Hemen bozuluyor ya. Hemen bozuluyor. Vallahi Oracık abi. da Herkes bozuluverdi. Herkes kendisi aynısını yapacaksa ben de şeyi yapayım yani. Kış güneşinin geçtiğini e yap yapayım. Yap abi can, yani yayında diyken aynısını yapabilirsin. Hı -hı. O senin kendi Hı -hı. iş dünyana kalmış. Yayında değilken diyorum. Benim de mikrofonum Senle yanlışlıkla Hı -hı. açılmış. He? He? Aynısını bu yapmıyorum. Ya, o kış güneşine o kadar güzel aynısını yaptı ki ben de içimden ona katılmadan edemedim doğrusu. İçimde dışıma vurdu haliyle. Sizin de içinizin dışınıza vurduğu bir gün olsun sevgililer. dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Good morning. Bir kez daha sevgiler, saygılar. Güzel mi dışarıda ben tam anlayamadım. İşte onun neşesi ve neşvesi bir anda bünyeyi kaplıyor. Açık hava ve soğuk. Evet. En tehlikelisi. Açık hava, soğuk ve güneş en tehlikelisi Pencereden olan. Pencereden bakıp. Güzel zannediyorsun, Ama aşağı inip mağdur bakıyorsun. oluyorsun. He, şöyle bakayım, şöyle bakayım, böyle iyi. Tamam, böyle iyi ya. Böyle iyi. Yani evet, bu hava güzel. böyle iyi, her şey böyle güzel. Belçika Kralı biliyorsunuz e, Filip'i e, şey oğlu Filip'e devrederek Biz Norveç Krallığını kazasız belasız gönderdik gönderdik mi? İstanbul'dan gitti mi ondan haberim yok ama İstanbul'a gönderdik İstanbul'a gönderdiysek Ankara'nın artık vazifesi bitmiştir yani o bizi ilgilendirmez o kısmı artık İstanbul'u bağlar hiç şaşalı bir şey yapmadı ya en son kraliçe geldiğinde ne güzel olay olmuştu her akşam televizyonlarda seyretmiştik ne yaptı ne etti diye Norveç kralı böyle kenar kenardan geldi Bilmiş galiba kenardan kenardan, var, kenardan gitti ya ee... bir tane bakanım ben Norveç kralı hoş geldiniz falan filan bunuda konuştuğumda görmedim yani mesela varsa yoksa bu kızlı erkekli evet tutar ev evet, tüm bakanlar konuştu ya yani. galiba o meselede kaynadı ya da o mesele sadece Norveç Norveç'te bizim ilişkiler bir değişik noktaya geldi o meselede oradan çıktı kızlı erkekli galiba hikayenin çıkışı Norveç kralının gelmesine denk geliyor orada bir şey var yani Norveç kralı şeyi getirmiş olmayı unutmuştur belki. Kızdaki... Elbirlik cüzdanına. Ha, Sıkıntı olmasın sıkın. diye belki apar tapar döndü adam. Ha, o konuyu kapatmak için bir şey yapmadılar? Tabii canım. Şimdi yani Türk hapishanelerinde bilmiyorum bu yasal düzenleme nasıl olacak? Hapislere mi düşecek kızlı erkeklik alanlar ama ya, Yani yasal düzenleme olacak ama bir şekilde ee... bir şekilde birilerinin cezasını bulacaklar. Yani. <gülüyor> evet. Yani, ha Birileri biri hak ettiğini bulacağız. İçimizi ferah tutalım. Yani... Spor bakanı falan da konuştu mesela ya. Ha o ne dedi? <gülüyor> Genel Genel. Ha, Sağlık yani. Bakanı konuştu mesela. Ne dedi? Genel. Genel. Hmm. Yani o şey artık... dedi Sağlık Bakanı. Onu ben e, takip ettim. E, kira sözleşmelerine konulabilir gerekirse dedi. Hmm. Kontrat ya yani? Çünkü herkes hakkında şey var. Yasal düzenleme, yani düzenleme ne olacak var. ne Kontrat. olacak diye. Adalet Bakanı bir şey dedi. Olabi ne, olabilir ne, ne olabilir diye düşün diye şey buldular. E, Sağlık Bakanı'nın öyle bir şeyi var. Yol göstermesi var ha, yani. bak. Adalet şey. Bakanı. Adalet Bakanı da bir şey söyledi de hatırlamıyorum. Hayır. Sağlık Bakanı kadar kuvvetli bir teorisi ha, yoktu. Hayır. En güzeli İçişmirleri Bakanı söyledi. Bona yapıyorlar de. dedi. Doğru. Evet. Bombalıyorlar dedi. Belçika Kralı çok Norveç Kralı'nı konuştunuz. Biraz da evet. beni konuşun diyerek. Geçen Temmuz ayında oğlu Filipe devrederek emekliye ayrılmıştı biliyorsunuz. O zaman eski Belçika Kralı. Yani yine aslında... Yine bir kral gibi bir adam. Kral gibi hürmet görüyor diye biliyorum ben. Görmez mi yani? ikinci Albert... Ee, şöyle demiş, Hadi maaşım ne kadar minnoş bir kral ismi ya? İsminiz Albert, ikinci Albert. Maaşımla demiş. Krallığımız daha yeni olduğu için. Babam girdi birinci Albert, ben ikinci Albert. İkinci diye çağırıyorlar mı? Evet, Albert 2 derler büyük ihtimalle. Ya Albert 2 yani, demiyorlar. Albert 2 nerede ya? Yemeğe oturacağız falan diye. Evde küçük olan diye çağırdı. Nerede bizim sırık <gülüyor> diyorlarmış. <gülüyor> i̇ki numara demiyorlardır. Yok, Çünkü bir numara yıllar önce. Roket. Tahttan yani, kalktı. Evet. Yani şey. Tahttan kalktılar. Iki. <gülüyor> <gülüyor> Tedavülden anlamında. Önce tahttan sonra tahttan bir şeyler kaybetti. Valla ikinci Albert daha doğrusu Albert 2 e, e, hala kral şeyi gören. Kral e, gibi kral. E, eski kral. Maaşımla geçinmekte zorlanıyorum demiş. Şimdi kral maaşı kral maaşı diye bir şey o yüzden demek ki kraliçe yıllardır tahttan inmiyor. E tabi. Anca geçin kaç tane torun büyütüyor. Kaç tane şey var. Bir de oğlu hep onun harçlıyla şey yapıyor. Bir de ikinci Albert'in mayaşı ne ki? Anca evet, hanımının hakikaten. kuaför masrafına yetiyor. Valla. 923 bin TL ya. Aylık mı? Yıllık mı? Yıllık. Yıllık, yıllık 2.5 milyon TL. O Kral yaşamaya alışmış adamın. Yani zorlanacağı bir meblağ. Yani e, burada burada da krallıkta da emeklilik var mı ya? Yani var Mesela bir... bizde hemen bir dönem milletvekili olunca emekli oluyorsun ya. İkinci, hemen ikinci sefer seçilmesem Krallıkta da öyle bir şey var. Bir kere tahta çıkınca tabi tabi canım hemen şey evet geliyor, Hak, mu? hemen geliyor. Yani on özlük hakları krallığın biraz iyi oktar. Hadi ya özlük hakları bayağı o konuda iyi. bayağı özellikle Belçika'da olduğun için bayağı bayağı iyi. O zaman ben buradan e, başta Ahmet Cingöz e, Üniversitesi'ne söylüyorum. Bir krallık bölümü açsın. Hemen havada kapıyorlar çünkü değil mi yani? E, Krallar havada kapılıyor. Hele böyle bir... Bu de yok yani. Eğitimli kral. Çünkü bunların hepsi çekirdekten yetişme. Babasının yanında görüyor. Mühür nasıl basılır? taç nasıl gelir? Ama bu üniversitede olsa çok daha güzel olur. Çok daha sistemli olur. Gelir gelmez. Akademik bir şey Tahta oturur oturmaz tak tak tak tak. tak. Kralın 10 tane yardımcısı bulunuyormuş mesela. Hı -hı. Ee, ama... ama şimdi taht zamanında çorap giymenin ayrı çorap giydirici diye adam var orada Doğru Ama yani onun çorabı da kral çorabı da varis çorabı gibi bir şey böyle tek başına giymiyor Ha giymiyor giyinmiyor ama şimdi insan ben... o kadar yıl tahta oturduktan sonra bir öğrenmesi lazım Bu varis çorabının nasıl yani kral çorabının <gülüyor> nasıl giyeceğini Ama tek başına zor be Vallahi zor bir de yani günde kaç defa kral çorap değiştir? Taş çatlasın iki defa. Yo, o adam bütün gün yatıyor. Sabah Bari iki iş yapsın. Sabah esas çorabı giyiyor. Bütün diğer çorapları üstüne giyiyor. Sen şey gibi zannediyorsun. Normal tamam, çorap gibi normal değil. Normal çorap gibi değil. Böyle hani ilk başta onu giyiyor. Sabah kalkıyor, duşunu alıyor. Giyiyor. Ondan sonra gerisini hep onun üstüne giyiyor. Onun içinde ama ayrı adam var. Yani bir esas çorabı, kral çorabını giydiren var. Sonra gün içinde evet. değişik sıradan çorapları giydiren var. Aynen, aynen. İşte mesela onu teke indirebilir. Mesela yani şu anda biz sessiz düşünüyoruz. Valla onları yapması gerekecek galiba. Çünkü param yetmiyor ve demiş e, görevi yani emekli Abi olduktan sonra oldu. Temmuz'un 21'inde emekli oldu kendisi. Hmm. Ondan sonra e, benimle artık kimse ilgilenmiyor demiş. Peki şöyle yapabilir mi? Yani, Üzgün yani adam. Sonuçta bir kralliyet tecrübesi var. Yani Belçika kadar değil de daha küçük bir ülke ufak kursa ekililik ülkesi olarak. Ha, kendini nerede döndürecekler? Nerede kadar. kuracak? Mesela atıyorum Lüksenburg. Bir ufak bir ordudan şey yapsın. Ondan sonra bir şimdi fetih. Tek tek cevap vereyim. Ee, <gülüyor> Lüksenburg'un zaten hala hazırda böyle bir şeyi var Faiz. Yani orada o pastayı yedirmezler. Hayır, savaş açabilir bir yere, bir toprak iddia şey, Yani Aa. bunun talebi olur bak ekililik. Şu an bir anda sani. maaşım yetmiyor diyor. Ya ne savaşı açacak, savaş açacak ne şey yapacak ya. Yani. Anladım. Bilede savaş kredisi çeksin. Ha! Bak, <gülüyor> Bak olur. Tab koalisyonu anlamında diyorsunuz. Tab koaliti base choice. Bir yani bir de Avrupa'da küçük ülkeler var. Gitsin bir yere. Küçük ülkeler de yok ege o kadar. Bir, bir tane alsın canım. Yani ben Fransa'yı tamamen alsın değil mi? Bir bölgesini alsın. Milli Yani birlikte inşa. Bir Vatikan'a belki giremez ama, ama yani Hayır, bir yani. bir şehri alır. Orada küçük bir krallık. Kurur, kendini And döndürür. Değil de Anladım. hatta diye geçin başvuruda bulunsun. Ama belki sen niye savaş sana olmuş 2014 savaş, evet, hala savaş, savaşta çözülmüş. Savaşta zaten şeydi yanaşma. yani Albert'in de aklı yatmaz. Bir de e, yoruldum artık demiş. Yani görevi bırakma Savaş sebebi de zaten sağlığıydı kendisine. Tabii. Hatırlıyoruz. Çalışmasın ama şunu yapsın ben ona tavsiye ediyorum. Bir defter. Bir defter alsın. Şey mi küçük bir şöyle. Anlılarını yapsın. Blok, blok not gibi mi? Fire yoksa biraz büyük. Kalınca Harita metot mu? E, Acenda gibi. Veya şöyle söyleyeyim. Acenda gibi. Orada getirsin ben bir ona bir şey hazırlayacağım. Bir nüsa. Cüzelge tamam. gibi bir, bir şey. Mi? Örnek cüzelge. Gelirler her her ay için ve gider giderleri mesela bazen bu gidiyor günlük markete gidiyor kalem kale ne yazmış ne almış onları yazsın güzel bir şekilde Hayır onun toplasın kasa defteri diye bir şey var sen niye uğraşıyorsun ya, ya defteri okta krallıkta aktif aktif olarak devam ediyorsa kasa defterini kullansın ama artık bireyselliğe geçtiği ha. noktada Orada Oradaki zaten... normal bir defteri kase defterine çevirmek zorunda. Ona <gülüyor> <Bir, o> hediye <heygeyi gülüyor> geliyordur bir sürü ajandayı. Önümüz yılbaşı. <gülüyor> <yuk> <gülüyor> Dur valla milli tenştayn mesela. Mesela ona gelecek ondan sonra bir sürü ajandalardan birini alsın kullansın ya. Yani. 5 kuruş yok ya adam sen bakkala gidiyor diyorsun. 5 kuruş yok. Siz ciddiye almıyorsunuz bunu ama 5 kuruşum yok demiş. Hani bir ara e, o zaman Toki başkanıydı. <gülüyor> Şimdi Çevre ve Erdoğan. Şehircilik Bakanı oldu değil mi? Erdoğan, Erdoğan bayraktan. Evet. O, zaman, o da yani bir şey demişti ya Erdoğan bayraktan. Para yetmiyor vallahi. Bizi de para yetmiyor demiş Toki iken. Sonra seçimlerde milletvekili oldu. O o hesap. Yani nasıl mesela o öyle oldu? Kral da o zaman. Bunun da şu an. Tecrübesi de var. Burada seçimler de gelsin, yakın. Toki başkan olsun bence. Aa biz de hayır Toki başkanlığı değil bence. De milletvekilliği düşünülebilir. Direkt öyle olmaz. Direktli seçimler diyorum yani seçimlere Ya futbolcu gibi işte direkt o direkt. Ya da belediye başkanlığına aday ben söyleyeyim yani. Koca faaliyet yönettim herhalde. Bu Kraliyi şeyinde, yöneter, Ankara'yı haydi yönetir. Dil de bir ilçe? Başlayalım. Yeni adayımız Hayrili mı olsun diyoruz otağa. Çare Oktay. Albert diyoruz o zaman. Çare Albert diyoruz, ikinci Albert, ikinci Ç Albert. Aa pardon seçim yasakları kapsıyor den ben fazla geldim daha de başladık Adayımızı ama. yeni belletik ya. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Buyurun efendim. Ne kadar güzel. Ee, şimdi gün geçmiyor ki. <gülüyor> De. Bu, bu kalıbı uzun süredir kullanmıyorduk Evet Oktay gün geçmiyor ki uzaya roket göndermeyelim Geçenlerde gene gönderdik Öyle Ama, mi? He, Sovyet döneminden sonra ilk kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olan Rusya 2014 çıkış olimpiyatları Oyunlarının meşalesini dün Roketle nereye fırlattı? Aa, adana ya Uzaya, yani, uzaya Uzaya fırlattı doğru cevap e, roketle uzaya meşale gönderdim. Seçenek ikinci aklıma geleni söylesemmişim. Çünkü başta. eskiden adam gönderiyorduk. Şimdi roketle uzaya meşale gönderiyoruz. Hayvan falan Hadi canım. Tabii. Gönderiyoruz derken insanlık olarak konuşuyoruz. Tabii değil tabii. Mi? Bu tip şeylerde hangi ülkenin gönderdiği çok büyük rekabet konusu ya Gönderiyoruz deyince kendimiz de yani, Türkiye daha... olarak daha biliyorsun biz daha kızlı erkekliyiz. Daha <gülüyor> <gülüyor> biz rokete daha vaktimiz var ya yani daha uzayımıza ama doğru orada da kızlı erkekli protesto ediyorlar uzaya adam ya yani şey göndermemizi istemiyoruz biliyorsunuz Tabi canım doğru biz, Uydu gönderecektik <gülüyor> Neler neler Neyse meşaleyi Amerikalı Rus ve Japon üç astronot e, uzay istasyonunda götürdü Hı. E, tarihi bir uzay yürüyüşüyle önce uzaya denismet yapıyoruz orada şeye de ne derler Galaksiye evrene bütün uzaylı dostlarımıza biz dostla düşmana biz geliyoruz. ateşte aydınlanıyor ve ısınıyoruz Ateş... bakmayın Uzaya çıktığımızda bakıyoruz. Hayır, nerede biliyor canım? O kadar senedir dünyaya gelip gidiyorlar. Herhalde o meşelenin olimpiyat meşalesi olduğunu biliyorlar, da biliyorlar. Senden doğru. benden iyi biliyorlar. Peki Bizim uzaylılar da... şey demiyor mu? Ne diyor? Niye bunu Türkiye'de, İstanbul'da yapmadınız? Biz çünkü uzaydan adamlar bakıyorlar ya her zaman. Dünyaya bridge. Yani bridge together biz bunu görüyoruz Bir tarafta Asya kıtası bir tarafta Avrupa kıtası Bridge together diye bir noktanız var Yani sizin. çok özür dilerim bunu görmemişlerse Ben o uzaylara yuh demek istiyorum Yani Yuchtu Ben oha deyum Çünkü... Ben tam hayvan gibi oha diyeceğim Yani ya. çok özür dilerim ama yani Daha ne yapılsın ya Tiger Woods geldi Arabacılar geldi. Arabacılar arabacılarken bitti. yani formülçüler geldi. Ondan sonra bu, sırf köprüde yapılan etkinliğin haddi hesabı yok ya. Ama daha anlamadın. da görmedilerse. Yok, yok, yok. Olmayınca yani taraflı bakıyor kemavut, demek ki uzaylı Türkiye'ye taraflı bakıyor. Vallahi bir, ben şöyle söyleyeyim Türkiye'nin değil uzaylıların kaybı olur. Yani evet bundan sonra onlar düşünsünler çok ayıp. Çok ayıp çok ben kınadım üzüldüm ilendim bilendim nefret kint tohumları içime serpildi. Bu ar arada Hindistan da iki gün önce Marsa Mars bir şey gönderdi değil mi ilk insansız defa insansız uzay aracı gönderdi. Neyse. Benim en sevmediğim şey insansız uzay aracı. İnsansız olduğuna emin misin Fahir Hindistan? Evet. Ama ya, neyse valla. canım Bir şey gönderiyor işte Marsa daha adam gönderilmedi dedi. Bir Bunu gönderiyoruz yani, diyor. Ben şöyle düşünün. Dünyaya insansız bir uzay aracı gelse, uzaydan başka bir gezegenden gelemediler uzakta falan filan teknolojileri de öyle tamam. ufolar ufolar gibi diye buraya bir şey gelsin ne kadar kafamız karışacak? Ay ne kadar kafamız Bu olabiliriz? adamlar görünmez mi? Nereden geldi? Kim yaptı? Kim yaptı? bilmem Birisi ne Bilmemdi. Birisi diyecek. Ki ben yaptı. Amerikalılar yaptı bu silah diyecekler. Ya bir ben ülkeler o. arasında gerilim olacak. Ya ben yani o insansız savarcı değil. O insansız savarcın içinde, üstünde, yanında, yamacında ne olduğu benim için çok önemli. Yani içine bir şey koyarsın sen. O anlaşılır. Nereden geldi? Mesela, kurabiyesi şu anda mı? alaçatı kurabiyesi. Mesela, alaçatı kurabiyesi. sen onun mesela... belli çeşmeden geldiği belli yani. Ha şuraya koyarsın pek yoktan. Aşure koyarsa. Muharrem ayındayız. Hadi buyur. <gülüyor> ne zaman gönderildiği belli olur. Ne kadar Yani kurarsın. illa Ama sen... damak tadı da var. Yani mesela damak tadı. Şimdi, mesela göndereceksin uzayda gezegene bir şey. Adamın ağız yapısı, sindirim sistemi her şey değişik. Tamam. O gönderdiğin silah mı? Ama Belki seni zannedecek. Aa demek ki dünyalar tahinde bir takım insanlar. Taheline mi? Alıştıt kurabiyesi gönderdiğini düşünüyorum. Şey. Ben bir tek mesela aşurede. Handan Hanım'ın aşuresini tanırım ona. Bunu derim Handan Hanım göndermiş derim. Sen uzaylı yerine koyup yani, söylüyorsun. Evet, yani tabii onu görürüm onu bilirim. Onun dışında mesela aracın içinden herhangi bir çıktı. Bir de bizim çok es güzel eski oturan komşumuz vardı. Valla var, yani <gülüyor> süper istedin. Ben yani ben bir de şu anda hayranlıkla bakıyorum sana. Teşekkür ederim. Göndereceksen iyi aşure göndermek. Herkese evet. bir aşuresini bir övüyor. en kötü aşureci bir e, tanıdığımız vardı. Onun hakikaten aşuresi de pek bir yavan oluyordu. Öyle olurdu. mi tanınırdı evet, en kötü aşureci yani. diye? kendini öyle tanıttı bize. Ben sana şöyle söyleyeyim, geldiği gibi yani şey olmasın derim. Aa, atılır mıydı? aşure atılır mı ya? Ama oktan. Östersen başka başka komşuna yani ver onu Yani kötü, kötü aşure hakikaten insandır. döner. Bir vallahi... de uzaya göndereceğin aşurenin en zengin malzemeyle donatılması lazım. Tabii, tabii. tabii. Dünyanın durumu iyiydi Eğer Mars'a gönderiliyorsa artık bu dönemde UFO. Chip, uzay boşluğunda hiçbir şey de olmaz ona Bozulmaz ayo. Ne bozulacak? 2 şey ay, 3 ay hiçbir şey olmaz. Yani bunlar hep önemli şeyler. Bir de uzaylıya e, tadımızı da öğretmek lazım. Yani insansız uzay aracında o zaman evet ama insanlık sız. Uzay aracına hayır. Hayır. Aynen. İçinde bir şey olması lazım. Oraya insan Sanırım değil insanlık mesaj. koymak lazım. Evet bir şeyi koyman lazım. Yani. İnsana da buradan en bir güzel. para bile koyulabilir. O da bir insanlık. Sonuçta yani, ziynet eşyaları. İlk olarak para göndermek bana çok uygun bana gelmiyor. Değil, yani boş ilk... bir broş mesela. Hayır ya çakmak koy gönder. Çakmak koy gönder. Neden? Çünkü tamam. gitti uzayda bir yerde daha adamların belki medeniyeti yok. Her uzaylıdır medeniyeti de iyi ama olacak hayır, diye bir kaydı. Oksijen olup ol. olmadığını da bilmiyorsun ki. Anam belki Yani şimdi o alır. O çarkına bakar, bir şeyine bakar. ya Yakamaz. İçinde bir... Hayır, o da Olmaz yani. Ya. Ben, ben iyilik yaptım, uzaya gönderdim. Ne yapayım yani? Daha ötesinde ne O da başka bir gezegene hediye eder. O Kendi da, kullanamıyorsa. Nasıl bunu kötü aşırı ayıralım. komşularımıza verebiliriz? Hediye olarak ayıralım. Evet. Atmosferi olan, oksijeni olan başka bir gezegene biz de bir ihtiyacı bir olarak götürürüz. Tam, belki onlara başka bir şey atıyorum. Helyum var. Ben yine de... Hidrojen Heh. var. Bloktie yaptık koca gezegeni o anda bitirdik. Gitti gitti. Ben yine de... uygarlı kaç yaparken göz çıkardık. Allah da bizim belamız evet, yani ne diyeyim yani. çakmak uygarlı... gibi teknolojik aletler gönderilecekse eğer mesela çakmak izne bağlansın. Yok, bir e, yanına bir şeyler yazılsın. Efendim bu oksijensiz çalışmaz. Çünkü nereye gönderdiğini biliyor. Kimin eline gideceğini. Yanıcıdır. Bilmiyorsun. Oraya yani. şey saçıp diye yakmayın. Küçük çocukların şeyini koyun. Bilmiyorum içindeki galiba. sıvıyı iki çubukta Kesin da eşitlemeye çalışmak kültür. en büyük eğlencedir. Kültürel, Mesela böyle püf noktaları yazacaksın. Kültürel farklar çok tehlikeli. Mesela sen oraya senin dilinden anlamayacak yani. Oraya resim yapsak. Resim. Küçük çocukları yaklaştırma. O üstüne çarpı koysan diyecek ki küçük demek ki bu adamlar giremez. küçük çocukları kesmeye geliyorlar. Hı, hani, yani çünkü Yakında geliyoruz. Kış, kış, yanlış, çakmak burada yakacağız. Yakacağız diye. Yani yakacağız diye de yok edeceğiz. Ama uzaylı hale biraz da rahat olmak lazım. Yani o o korum, aman şunu yapmayalım, şöyle anlaşılır bunu yapmayalım, böyle anlaş. Ne anlaşılırsa anlaşılsın. Tamam canım, yani bir bir, noktadan bir, sonra Oktay bizim bilmem kaç bin yıllık, bir, kusura bakma da 10 bin yıllık diyorum göbekli Tefekat kaç seneydi? Allah 17 bin yıl öncesinde ha, şey, vardır. Bak, benim şey. temizliğinden 17 bin yıllık mazimle ben burada dimdik ayaktayım Bu saatten sonra hareketime dikkat etmek gerekiyorsa onu benden iyi bilecek yoktur. Sen daha kaç yıllık senin medeniyetin var? Kimsin sen ya? Kimsin Oktay yani sana demiyorum da yani uzaylıya baz alarak Tabii söylüyorum. ama şimdi niye birden böyle olduk? Ne kadar bence, aşure gönderiyorduk 3 dakika önce. Şimdi en niye? Güz en güzel ödülü gönderelim ya. <gülüyor> top <gülüyor> quality, best choice ödülünü. Dünya gezegen <gülüyor> olarak biz bunu aldık. Sizde ne var? Hem Beynel Millel değil olan İngilizceyle diyorsun. Tabii ki top quality best choice. Sevgili dinleyiciler siz de Top Kualiteli Best Choice ödülüne sahip olabilirsiniz. Biraz hayatınıza dikkat edip çeki düzen verirseniz neden olmasın? Bu arada bugün son saatimizde Electro Deluxe konserine davetiyeler vereceğiz. Bunu da şey yapalım. Ne derler? Top Kualiteli Best Choice ile beraber verelim. Aynen. Abi. Tamam. Aynen. Çok güzel abi. fikir. Sonra küçük bir postite falan yazarız. Yazalım orijinalini yapana kadar. Orijinalini de A4 tür dinleyiciler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Aslında tam aynısı yapılacak şarkıydı ama Daha erken diye biraz sindirelim diye mikrofonlarımızı açmadım evet. Yoksa biliyordum yani Vallahi Aynısını Aynı yapardık Rahat aynısını yapardık Aynısını değil fazlasını yapardık Bir şeyler de katardık bu şarkıya Ama fazlasını yaptığın zaman bir espirisi olmuyor ya. Pek çok ya Aynısını yapmak lazım Elektro Dilaks'ın konserine davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler. 16 Kasım'da ve bu davetiyeleri bu sabah elektrikle nahoş anıları olan dinleyicilerimize vereceğiz. Hiç elektrik çarptı mı diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Nasıl çarptı? Nerede çarptı? Ne hissettiniz? Hocam, Oktay Bey galiba çarptı. Bir alabilir miyiz? Oktay hocam, bu söz cevap mi? Buyurun hocam. Program içinden de cevap alıyor musunuz? Program Yoksa... içinden, dışından, ötesinden, verisinden. Ee, şüphesiz ki anlatacağım şey size hiç enteresan gelmeyebilir ama e, beni oldukça heyecanlandırmıştı. E, bulaşık makinesini boşaltırken bir, bir elim lavaboda e, sudayken Hı -hı, bir taraftan elim. da tabakları çıkarırken bir şey yaptı beni yokladı en son. En sonun adı yoklama önce, değil mi? Tabii iki gün önce yokladı ama lezzetli yokladı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ömerler Aslan. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ne zaman çarptı elektrik sizi? Sene 95. Ooo demek ki 95'te hatırda kaldığına göre Ömer es, Bey. Eski kulağı kesiklerden. Valla eski kulağı vallahi, Ömer Bey. Kesetli miydi bilmiyorum da biraz garip bir sonucu oldu. Nasıl? Ne oldu? Şimdi bizim ben o zaman hazırlıktaydım üniversitede. Evet. Hazırlığın işte kasetli dönemler tabii o dönemler. İşte evet. İngilizce kaset dinlerken kullandığımız bir teyip vardı. Hmm. Ben de sabah erken geliyordum işte. TB bir kaset attım. Ondan sonra... Şöyle bir keyfim yerime gelsin dedim. Aynen aynen. Ondan sonra tam tevin şeyini kapağını kapattım. Play'e basacağım. Elektrik çarptı. Benim anlık tepkim ağır bir küfür oldu. Bütün sınıf arkadaşlarım da sırada oturmuş U düzeninde. Beni bana bakıyorlardı. O küfür <gülüyor> U düzeninde sonra... küfür yediler durduk yere. İngilizce evet, mi küfür, küfür ettiniz Ömer Yok, Bey? Bayağı Türkçe küfür Bayağı ettim. Türkçe. Eko yaptı yani. Evet. İşte şöyle şöyle bir daha öyle öyle olunca yani o da bir garip olmuştu. Elektrik tanım bu yani. Peki efendim ben çok abi, teşekkür ediyorum. Yani, yani elektrik şey. sizin maskenizi düşürdü. Gerçek yüzünüzü ya herkese göstermiş. Döndürdü yani. <gülüyor> İçindeki hayvanı ortaya çıkardı. Belki bir, o zaman o hayvan çıktı ve bir daha pırıl pırıl bir adamın sesi geliyor geride yani bıraktığı şey, Evet. E, İçinizdeki o şeyi öldürmüş olabilir. E, o hayvanı öldürmüş ortaya fıstık gibi bir adam çıkmış. Vallahi teşekkür ederim. Şok yani, tedavisiyle. Çok görebiliyorsunuz mükemmel bir şey bu yani. Ben de görüyorum da. <gülüyor> çok teşekkür Yok, efendim. O, i̇çinizdeki o hayvan tam ölmemiş. O birazcık bırakmış. <gülüyor> var var. <gülüyor> i̇yi yayınlar. Sağ olun. Hocam statik elektrik çarpması da elektrik çarpmasına daha Tabii değil değil mi? Çünkü Tabii ki. Çünkü ben geçen gün baya bir şeyde yürüdükten sonra... E, halıda çorapla. Ha, halıda çorapla değil de bir giydiğim bir terlik gibi mes gibi bir şey var ya benim kullandığım. Yani böyle hani bu şey ne derler? pantuflanın vardı ya eskiden. Hı hı. Evet. Onlar... Ben gördüm kilim desenli. Kilim desenli. Ha. Hı hı. Onu seviyorum. Ben de bir tane de yelek var. 35 bin yıldır giymediğim. Onu getireyim de evde takım dolar. O tas tespihiyle beraber de çok güzel olur <gülüyor> Fahir. <gülüyor> Sağ olun ya. <gülüyor> Mes diye konuyu açan, sen sendin Fahir. Yani, yani anlamaz ki bu ne bileyim birden. Şimdi tespihi almazsan Hoytur. Tek kişilik Hoytur olarak şey yaparsın. Tespihi de alırsan mahalledekilere böyle esprili cevaplarla genç Nasrettin Hoca olarak da takılabilirsin. Nasrettin Hoca mizah yönün kuvvetli diye o diye tarafa çıkıyor. Olasılıklar yani sonsuz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol benim. Ömer Bey'in Ömer Bey bir şansı daha var. Bir konuda daha arayabilir bizi. En son ne zaman küfür ettiniz? <gülüyor> daha doğrusu en okkala ettiğiniz küfür ne, ne zamandı neydi, diye. Yani. Aynı anıyla tekrar gelip katılabilir miyiz diye soracağımız bir program hiç olmayacak değil mi? Hani en son neye Maalesef küfür ettiniz? Olamayacak. Ne zaman küfür Olur niye olmasın? Twitter'dan yani. sorarız ya. İlla okumak zorunda mıyız? Evet, zorunda mıyım? Zorunda miyiz miyiz miyiz? demiş. Ömer Bey'le başladık. En son sizi ne zaman? En son değil de hiç elektrik çarptı mı? Over, elektrik Neler hissetti. hissettiniz? Nerede çarptı? Nasıl çarptı? Önleminizi aldınız mı? Aynı soruları Twitter'dan da soruyoruz. At Modern Sabahları. cevaplarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hadi Türesiz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 16 Kasım'da Arma'da AVM'de gerçekleşecek. Elektro Deluxe sponsorine davetiyeler veriyoruz ve sizi elektrik çarptı mı diye soruyoruz. Dinleyicilerimizden biri attığımızda günaydın efendim. Alo günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz? Ee, adım Özden Baltakir. Özden Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne iş yapıyorsunuz Özden Merhaba. Bey? İsveç'ten arıyorum ben şu anı size. İsveç'ten Sala'dan. arıyorsunuz. Uppsala'dan. Aa evet. nereden? Oraya sana bak. Uppsala'dan. Upsala'da, Uppsala. Upsala, Uppsala. <gülüyor> ne iş yapıyorsunuz orada Merhaba. Özlem Bey? Ee, ben akademideyim, doktora yapıyorum, doktora Aa ne kadar güzel ne ee, vallahi ne zaman bitiyor? Daha var ya. Uppsala Üniversitesi'nde <gülüyor> mi? Evet, Zaten orada başka üniversite varsa da onu da biz bilmiyoruz. Yok ya olur mu? Üniversiteler şehri diye Yok. geçmiyor mu Uppsala? Üniversitesi. Üniversiteler şehri ama yani tek üniversite domine etmiş durumda. Yani, yani o da herhalde sizin bulduğunuz... Sizin sayenizde oldu o da. Uppsala Dominet Üniversitesi. Evet. E, elinize kolunuza sağlık. Özlem Bey yurtta mı kalıyorsunuz? Evde mi kalıyorsunuz? Yok, kızla erkekli mi kalıyorsunuz? Ee, kızla erkekli kalıyoruz. Kızla erkekli kalıyorsunuz ha. Vay be. Hakikaten evet. vay be. Inter Interpollü yollarız o zaman. Bağla. Elimiz kısa değil o kadar. Ya başbakan geldi zaten. Ne, geldi mi? Ha, doğru İsveç'te Tabii başbakan. Kendi, kendi özellikle Finlandiya'dan ya evet, yani bence orada yani bence tamamen herkes tesadüf zannediyor. Hayır, alakası yok. Tamamen bu e, hadise için, Özden Bey'in hadisesi için oradalar. E, e, şey yapıldı mı herhangi bir şey açıklama Geri yapıldı başladı, Geri sayım başladığı Özden Bey. Geri sayım başladı vallahi. Sınır dışında başlar. Kapıya kırmızı şerit koymuşlar ama herhalde onlar. Soğuk mu şu anda hava? <Gülüyor> salada? Soğuk ya. 3 derece falan. 3 evet. derece. Vallahi bizde burada ayıptır söylemesi. yaniyiz yanız 18, 19, 20 dereceler. Her, her yerimiz ter. Yapış yapışız. Peki Vallahi. efendim ne zaman çarptı size elektrik? Nasıl çarptı? Nerede çarptı? Eee küçüktüm ben. 6 yaşındaydım. Ee, bu hani 3 voltluk elektrik motorları olur ya. Evet, evet. Araçlardan birinden onu çıkarmıştım ben oyuncak arabalara. Misafire gittik ee, ben de tabii bunu daha hızlı döndürsek ya böyle diye. Direkt e, prize sokuşum vardı. Ee, bir dişler falan attı. Hafif bir çarpma oldu ama hani uzadı attık öyle diyeyim. Saçlar falan dikeliyor mu şeydeki gibi çizgi filmlerdeki gibi? <gülüyor> Muhtemelen dikelmiştir. Tam hatırlamıyorum ben de bayağı küçüktüm. Üstüne ama dayak yediniz mi? Yani. Yani, yani dayak, dayak değil yani evet. de şoku atlatmak için hani o şoktan çık diye böyle evet, çağ Kaç kaç hani yaşındaydın dediniz? Altı. yaşındayken oldu bu. Şimdi ne iş yapıyorsun? Ne ne şey yapıyorsunuz? Ne okuyorsunuz? Şimdi Şimdi genetikle uğraşıyorum, makinem genetik. Ya işte bak adam Makineyi nasıl... Makineyi orada yani? bırakmış. Aslında makinem yöneticisi olacak. Makine, orada tövbe bırakmış. Tövbe demiş şu <gülüyor> TB etmiş. Peki Ömer Bey, Özlem Bey çok evet. teşekkür Özden. ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Şimdi, bir şey söyleyeyim Pardon ya. Buyurun. Ee, ben şimdi bile alamayacağım ya. Ufak bir ricam olacak. Yeni bir e, grup çıktı da. Bu Otur İber arkadaşımızın söz ve müziğini yaptığı. Hı -hı. Çok böyle bomba bir rock'n'roll şey, e, grup. Adı Yedi. Ee, Yedi. Yedi adını çıkardılar. Evet, yedi. Tamam. Ee, Durguna'da yine bir albüm çıkarlar. Mutlular şehri diye. Hı -hı. Eğer fırsatınız olursa dinlemenizi, eğer mümkünse çalabilmeni çok isterim. Peki efendim, size orada ulaştırın tamam. uçakli radyo aracılığıyla. Çok teşekkürler benim, görüşmek teşekkür üzere. Tamam, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Espriler, şakalar. Ne zaman elektrik çarptı? Niye çarptı? Ne yaparken çarptı? Bunları soruyoruz. Telefonumuz iki Twitter'dan da sorduk. Var Twitter'dan mi? da Yanıt. geliyor yanıtlar da. Ben kadınları e çarpmıyor galiba elektrik ya. Özlem Bey'in Türkçe'si ne kadar güzel olduğuna dikkat ettiriz. Sen mesela şey dedin ya ge saçlar dike, dikeliyor mu falan diye. Hı hı. Ona, dikiliyor mu, dikiliyor diye, mu dedin dikiliyor. sen? Özdemir Bey hemen yok saç dikelmesi olmadı falan gibi birisi şey söyledi. Yani, yani hakikaten, hakikaten elastik, elastik ve daha daha Nerede olursan ol. Elastik ve güçlü yapı. Eğer sağlam bir temelin varsa bozulmaz kolay kolay. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Sena Hanım hemen alalım cevabınızı. Biraz gürültülü bir yerdesiniz. Evet. Dünyadan okula gelmeyi söyleyelim şu anda. Peki efendim iyi yolculuklar dileyelim. Dikkatli dikkatli kenardan kenardan. Kıyıdan kıyıdan. Evet. evet Sena Hanım elektrik çarpmasıydı değil mi? Evet. Evet elektrik evet. çarpması. Konu başlığımız o. Konu başlığımız elektrik çarpması. Öğrencisiniz bu arada değil mi Sena Hanım okulu dediğiniz için? <gülüyor> evet evet. Otuda öğrenciyim ben okuda de. da öğrencisiniz anladım. Siz de kızla erkeklik alıyor musunuz? Hayır, ben ailede kalın da yalnız aradığım gibi düştü şu an çok şaşırdım. Ya işte bu da tesadüfün böylesi. Bu gün evet. içinde başınıza geleceklerin sadece bir tanesi. Bugün başka bir gün olacak sizin için. Bir cevabınız yokken mi aramıştınız siz? Hayır, yok. Devamlı. Buyurun. Onun için isimlerken balkonda elektrik çarptı beni. Balkonda Bizi mı? Falan Hiçbir şey yok. Evet. Şimdi biz en üstte oturuyorduk. Annem balkonda elini yıkamıştı. Ben şey mesela balkonda elinde şu tıpır geçip tıp, tıp kalmış. Ona alacaktım. Elimi bir uzattım. Elektrik çarptı beni orada. Meğer alt katın kablosu oraya mı değiyormuş bir şey varmış. Orada elektrik katı varmış. Nasıl bir isti Sena Hanım? Çarptım doğru böyle kendini kaybettin gibi işte ben anlamadım girince fark ettim Peki efendim geçmiş olsun hakikaten 12 yaşında çocuğu sıçratıp balkondan da düşürdü. <gülüyor> Peki sağ olun efendim. Kaçak elektrik çarpması olarak kayıtlara geçtiniz. İyi dersler diliyoruz Sena Hanım. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın Ve ben bunu e, ihbar kabul ediyorum. Al komşuyu kabul. mu? Al komşu, ihbar ediyorum şu anda kaçak elektrik. Gerekeni yapmışlardır zaten ya. Yani ne bileyim ben sanki böyle... Çarpmak mı bilmem ama demiş. Gün içindeki rezistansı açık unutmuştum günlerce. Dev kettle çalışması gibi fatura demiş dirges. O, çarp... o da elektrik çarpması. çarpması. Evet. Günaydın ha. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Selim. Selim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsun Selim Bey? Ben e, kamu da görevliyim. Kamu da Peki bugün evet. dinliyoruz Selim Bey. E, elektrik çapması ile ilgili herhalde konuşuyoruz. Hı -hı. Evet. E, şimdi evde e, bu aspiratörler var biliyorsunuz. Evet. Mutfak e, aspiratör... bölgesi dediğimiz alanda. Evet. Mutfakta aspiratörde bir arıza vardı. E, Lambası ile ilgili bunun sökülmesi gerekiyordu. Ee, babamla beraber müdahale edecektik O bana bıraktı tabii bu işi Bu ne zaman ee, oluyor Selim Bey bu arada? E, bir sene falan olmadı ha, Yakın, yakın ha, Koca adamdınız ya. yani evet. Nasıl? Koca adamdınız bu olurken evet, çocuk evet, falan evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet evet Yani valideye seslendim dedim ki Şahaterleri falan indirdim bir indirdim oğlum dedi ee, ondan sonra ben vidalarla söktüm. Ondan sonra tam lambayı sökeceğim. Orada bir aksam varmış herhalde. Alt tarafında fazla göremiyorsunuz Doğru. Oraya. Orada bir küçük bir şey var. Var orada. Evet. Evet aksamlar var. Dokunmamla yere fırlaman bir o. Yere yapışman bir oldu. Hadi canım <gülüyor> sert çarptı. Ya... Sert çarptı yani. Evet evet bayağı çarptı fırlattı yani beni yere. Ee, babam da yan taraftan bakıyor kedi gözünü görmüş ya da zannetmiş. <gülüyor> böyle bir durum yaşadık. E şalterleri indirmemiş mi anne? <gülüyor> i̇ndirmemiş valide oranın şalterlerini indirmemiş sağ olun. Ya anla diye mi ayağa kalktınız? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ayağa kalktınız? Ben de mi bu sana indirdim? Ben belirli bir süre yerde e, kaldım yani şaşırmış, afallamış vaziyette. Ama galiba ya. istediğiniz, beklediğiniz ilgiyi de göremediniz. Babanız e. oradan e. şeyin. Evet. yap <gülüyor> sokmuş. <gülüyor> anneniz <gülüyor> şalteri indirmemiş sizi gözden çıkarmış. Şey diye yani. düşünüyor olabilir mi? Kazık kadar oldu hala beraber bizimle. A de, aynen de. aynen. Kazık kadar oldu ufacık bir şeyden dolayı böyle fırlıyor yere falan mı düşündü? Bir de yani şey olsa Demek ki cerrah kendisi yani e, müdahalede müdahalede etmeyecek demek ki yani ...umursamadı böyle. Bırakacak sizi orada. şoku olmuş zaten o, ya. O şoktan, yani elektrik şoktan. değil de ailenin tabi yaklaşımı çarpmış Selim Bey. Evet, çok, evet. çok teşekkürler efendim oldu evet. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Diliyorum. Çok geçmiş olun. olsun. Erdem Bey de <gülüyor> <gülüyor> Erdem Bey demiş ki fizik tedavi sırasında ne kadarını dayanırım ne olabilir deyip... E, doktor gidince biraz yoklamıştım demiş. Fizik tedaviyle şok tedaviyle aynı bile bel fıtığı Fizik tedavide de herhalde elektrik veriyorlar. Şey veriyorlar şey ucu tabii, tabii. Elektrik ucu açık demek istiyor. Oktay. Kendi kendine işkence mi yapmış? İtiraf <gülüyor> mı etmiş bazı şeyleri orada? <gülüyor> <Biraz daha gülüyor> Kendime itiraf edemediğim şeyler var diye bir laf demişti ya Erdem Bey daha önce. Şu noktaya kadar gene konuşmayacağım gene sırları vermeyeceğim. Eğer sonra have you elektrik çarpmasıysa cevabım natiyet yes. demişti. <gülüyor> Zeynep Hanım da aynı şeyden muzdarip. İki seferdir sorulan soruya hiç ilgili enteresan bir cevabım yok ya demiş. Aa evet canım. Aman alırım. olmasın zaten tatsız Ama olmaz, tatsız şeyler konuşuyoruz. Günaydın, Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ramazan ben. Ramazan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Neredeyim şimdi? Öveçlerden aşağı iniyorum Çetinemece doğru. Peki efendim, iyi yolculuklar diyor size. Bir şey gidiyorsunuz herhalde. Evet, işe gidiyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Öğretmenim ben. Öğretmensiniz. Peki dinliyoruz Ramazan Bey. Ya ben e, liseyi yatılı okudum Antalya'da bir Anadolu Lisesi'nde. güzel. Orada yurtta haliyle kettle yasaktı tabi şimdiki gibi biraz daha modern kettle'lar değil eski halle böyle direkt suyu ısıtan küçük ha, plastik. E, Hı -hı. Hı -hı. Aa, evet. Plastik Yumur yumurta o, falan da yapılır evet. onun içinde değil mi ondan? Aynen öyle işte biz de bir yumurta yapmak istedik. Dedik haşlayalım, <gülüyor> yiyelim falan. Fakat ben de şey diye düşündüm. Acaba su ısınmaya başladı mı? Kaynadı mı diye düşünüp suyun ha. içine elimi sokunca parmağımı Suyun ne kadar ısındığını görmek için ben kendimi o yurt odasında karşı ranzada buldum yani. Beni Siz... resmen 2-3 metre fırlattı. En fazla ya. ufak bir e, el yanması bekliyordun herhalde. Su sıcaksa elim yanar diye ama başka bir şokla mı karşılaştın? Ben öyle benim tek derdim suyun derecesiyle alakalıydı ama elektrik bayağı ters tepi gösterdi bana. Zıplatıyor yani gerçekten de bu. Ne, ne hissettiniz? Ne hissettiniz? Biraz Ramazan Bey şey yaparsınız, yani böyle içinizde bir ılıklık mı, bir şey mi? Titreme. Bir titreme <gülüyor> mi? Yani böyle bir içim geçmiş, uyumuşsun Beyaz ışık falan gördünüz mesela gitti geldi falan gibi bir şey oldu mu? Öyle? Yok yok hiç bir beyaz ışık falan görmedim herhangi bir bir şey de gelmedi ama ciddi manada baya bir süre titredim ben yani sonra Peki, onun bir şeyi oluyor mu elektrik çarpmasının bir böyle titreme gibi hakikaten yoksa hani korkudan mı titriyorsunuz yok o elektrikten ya, titreme sağ, sağ kolumla işte sağ parmağımla dokunduğum için sağ kolum baya bir titredi en yani çok orası titredi ama Bak sonrasında şu. da olayı anladıktan sonra da korkudan ben titredim zaten. Peki arkadaşlarınızla artık Güldüler değil mi? Güldüler. Çok i̇şte eğlenceli. bu en acı taraf bu ya. Yani millet <gülüyor> duvarlara çarpıyor, yerlerde sürünüyor. Ha ha ha ha diye gülüyorlar. Belki onun üzüntüsü daha çok çarpıyordur insanı. Ondan üzüldüm. Ben arada şöyle cümleler duydum zaten. Bölmedi la diye gibisinden sesler geliyordu aradan çok yani. Çok kalite arkadaşlarınız varmış. <gülüyor> evet yani elinde tahta zopayla gelip size vuran arkadaşlarınız da olabilirdi. Ee, evet. O yüzden... O arkadaşlarınıza sahip çıkın Ramazan Bey. <gülüyor> Çok Aynen teşekkür efendim. iyi davalar Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dağlar, Reklam son bir telefon alalım. Tahtayla mı vurmak lazım? Plastik terlikle mi kaktırmak lazım? Vallahi eksik. Kurtulamayan adamım. de olur Oktay. De olur. herhangi bir şeyle vurabilirsin. Günaydın efendim. Düdük sesi. O zaman biraz da bitire bakalım reklamlarla coşalım. Ba toprak attı bağlanmıştır binanın beton armesine. Demir filizi de delikte çıkıntı neyim yapmıştır. Bu, bu de... Ondandır mütevellit diye bir açıklama geldi. Balkondaki hadise mi? Bu? Evet balkondaki hadisenin. Demir adisenin... filizi ne ya? Demir C filizi. C CSI MS <gülüyor> Podcastçilik şeyinden. <gülüyor> hesabından. Ee, şey ya işte. Demir filizi. Demir filizi. <gülüyor> ne güzel ama yani betimlemeler tamam. Demir Benf filizi. Hiç almadın mı annene sen? Anneler gününde. Demir filizi. Biz ettik. Baya bir demir filizimiz var bizim. <gülüyor> Günaydın efendim. Merhabalar. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? İsmin Umut. Ee, Merhabalar vallahi... Umut hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk. Çok mutlu oldum ya sizinle de Biz de seninle mutlu vallahi olduk. Vallahi biz bir güzel başladık. <gülüyor> Aradığımız konuşma. mutluluğu sende bulduk Umut. Ay vallahi sağ olun, Teşekkürler. Ne iş <gülüyor> şey yapıyorsunuz Umut Bey? Evet. Ee, vallahi inşaatla ilgili bir şeylerle bir ofiste e, çalışıyorum. İnşaatla ee, ilgili bir ofis biliyorsunuz oldum. ama değil mi ne yaptığınızı? Yani yoksa Bilmiyorum. inşaatla ilgili bir şeyler herhalde falan mı? Zor bir soru oldu aslında bu sabah benim için bu soru. Ee, biliyor muyum ne yaptığını? Herkes kadar ben de bilmiyorum. Herkes kadar biliyorsunuz biliyorsunuz <gülüyor> genel, hakim genel, bir insansınız. Peki evet. Umut Bey elektrikle mi ilgili işiniz? Ya e, elektrikle ilgili değil de e, bir arkadaşımın başına gelen komik bir şeyi aslında e, soruyu duyunca hemen kafamda canlandı aktarmak istedim. Eğer mümkünse. Buyurun bakın mümkün evet. Şimdi e, arkadaşım daha uzun boyluydu lisede e, ve daha da uzamak istiyordu. Basket takımına seçilmek istiyordu. Böyle evin içerisinde zıplayıp tavana değmeye çalışıyor. <gülüyor> bu şekilde de boynunun uzayacağını düşünüyor <gülüyor> Yani bir çeşit e, Evrim teorisi ispatlı bir şey yapmaya çalışıyor Yok hiç öyle demeyeyim. Ben de bu teoriyi çok ispatlamaya çalıştım Ama sonra <gülüyor> birden uzadım Demek ki öyle bir kırılma anı var Evet olabiliyor Evrim böyle işlemiyor evet, bunda. Fakat... <gülüyor> Ay, Evrim böyle işler işler ha. Buyurun efendim evet, i̇şte, e, e, Tavanda bir e, lamba var Duy var ama içinde ampul yok Ona mı değeyim dedim yukarıda eli öyle bir açıyla öyle bir içine giriyor ki e, bu arada lamba açıkmış yalnız ve yukarıda çarpılıyor bu vr, Hı -hı. Diye titreyerek. ve aşağıya düştüğünde o kadar büyük bir şaşkınlık geçiyor ki yani. çünkü yukarıda gözünde ışıklar çakıyor o da aydınlanıyor falan ve kendini e, bir ampule dönüştürmeyi başarıyor bu tam şey I believe I could fly diye onu <gülüyor> <yani olduğu> tam <gülüyor> anlamda böyle yaşıyor yani büyük ihtimal evet. arkadaşınızın adı neydi? Ee, onur. Onur, onur büyük ihtimalle o an 2 santim uzadım işte. <gülüyor> İnsanın zıplayarak uzaması böyle yan <gülüyor> etkileri sebep oluyormuş demek ki. Ye inanmış olabilir. Siz indikten Ondan sonra, sonra handball takımına seçildi. Ayrıca handball. 2 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doz daha alması gerekiyormuş. Ondan sonra. İşte tedaviyi handball... yarım bırakmayacaksın. Niye Her gün alaydı iyiydi. <gülüyor> Elektrikle uzayıp halter takımına giren de var. İyi yine Onur'un durumu yani. Peki çok teşekkürler <gülüyor> efendim. Görüşmek ben üzere. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Programımızın son dakikaları sevgili dinleyiciler Hafta sonunda geri sayım devam ediyor Bizim program bitti ama geri sayımın daha başındayız Çünkü daha sabahın köründeyiz Bunu hatırlatalım dinleyicilerimize Program bitti hafta sonu başladı Demesin, İyil, Öyle bir şey yok yani Hafta, hafta sonu bize başladı Hadi bize bile tam başlamadı Öğlen bizim 12 gibi falan başlıyor sizin işiniz var daha o yüzden şey yapın ya işinize gücünüze çok sahip çıkıyorsunuz. Çok hayır dağılmasın. Açık, açık açık konuştun dinleyicilerimizde çok iyi oldu. Bir kenara çekip konuşurum Oktay öyle de bir şeyim vardır benim. Top Leponu Quality Best Choice adamsın ha. Evet estağfurullah sadece biz Quality Best Choice değiliz. Dinleyicilerimizden bazıları da bugün tap Quality Best Choice'e choice. Electro ElectroLux neydi? Electro Electro deluxe konserini davetiye kazanan dinleyicilerimiz. 16 Kasım'da Armada'da konser birisi o konserdekilerden en çok eğlenenlerden birisi Umut Bey olacak. Tebrik ediyoruz kendisini. Arkadaşının handball sevdalığı basketbol diye yola çıkıp handball macerasını evet. anlattı bize. Ee, bir de Twitter üstünden yardımcı olan dinleyicilerimize dönelim. Twitter'dan daha bize yazan cevaplara göre değil hepsini bir torbaya atıyoruz biliyorsunuz. Torba evet. esaslı kapsamında. Ee, torba yazısı diye bir şey gel Bütün isimleri atıyoruz ve oradan da Zeynep Tarkan çıktı. Çok çok, e, çok, enteresan. çok enteresan bana çok enteresan geldi. Bana Oktay. da çok enteresan geldi. Hatta yani. enteresanın ötesinde manidar da geldi. Ege sana bir şey geldi mi? Bana zamanlaması manidar geldi. Neden şimdi? Ve Neden? bu kime faydalı oldu? Öyle yani, düşünmek lazım. Oktay senin bunun kime faydası var? Faydası var. var. elektro Deluxe e faydası Deluxe, var. It's ben sana şöyle Deluxe Deluxe biraz Fransız Jackson. Bu adam boş yere okutmadı. Ya Fahir, Fransız Jackson gerçekten. Hemen iki. havalara girip Dınlaks. şu anda yani işte, Bu Titanic gibi abi Titanic. Adamın cibilliyetini belli eder Bu Doğru. affedersin Titanic it was a ship of dream And it was it really was Diyoruz ve alkışlarla Alkışlarla olduğunu umarak Karşınızdan çekiliyor sevgili dinleyiciler Şahsız dinleyicilerimizi bir kez daha Tebrik edelim güzel bir hafta sonu dileyelim Hepinize ve neşveli bir şarkıyla da Veda edelim sizlere Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar